Allahü Vlla, Muhammed Allahum Muhammed Allahum Muhammed Allahum Cüllü. Ağaibillahü Va'agödü bık rabbin yhudurun bishm-i Allahi al-Rahman al-Rahim. İnna Allah la yüpüb men kane kuvvan esima. Cenam Allahin azim. Allah manfaına Barık nana Ve defaat Kıymetli dinleyenlerimiz. allah Teala ve Tekeddes Hazretleri birçok engelleri bertaraf ederek bizleri bir ilim meclisinde dahi buluşmaya muvaffak eyledi. Bundan dolayı sonsuz hamdü senalar ederiz. Ne engeller i̇şte yaşadık, gördük. Hala da bazı engeller devam etmektedir. Allah'ımız izale eylesin. Rabbim bu yolun, sohbetlerin İlim meclislerinin devamı için yardımcı olan esbabı ziyade eylesin. Amin. Sizler dünyanın neresinden dinliyorsanız tabi Allah razı olsun. Her taraftan dinliyorsunuz. İngiltere'den dün aradılar. Tabi çoğu görüşemiyor yani telefonları da bulamıyorlar. Bu vesileyle tabi söylemiş olursak bizim eski telefonumuz yani ee, ta sansüsüz programında ilan ettik. Şimdi ben tabi numarayı bilmiyorum. Evvelce bu vardı zannedersem. dersem programda da ben kendi seçimle ilan etmiştim iki sene evvel daha da fazla. Aynı telefon yanımızdadır. E, telefonlar e, yani arayanlar ulaşabiliyor. Ama e, tabi fıkıh meseleleri ile ilgili e, vakit bulamayız. Çünkü fetvası müşkili olan çoktur. İsmaila camiinde bir e, fetva hattı kurulmuş. oraya aranabilir. İsmaila e ya telefon edilip veya bizim numaradan numaralar öğrenilebilir. Benim numaralar aklımda kalmıyor. Yani fetva için çok arayanlar oluyor. Teşekkür ederiz ilgi alakaları için fakat buna vaktimiz olmuyor tabii. Ziyaretçi çok gelen giden var. Her dakika cevap veremiyoruz. Bundan efendim özür diliyoruz ama tabii geçmiş olsun bazı bilgiler, malumat ee, Nasr-i şeklinde arayanlarla görüşebiliyoruz bazılarıyla. Fetvalar İsmail Aya'nın fetvasına güvenilir. Orada bir fıkıh heyeti var zaten. Beni de ziyarete geldiler geçen kıymetli hoca kardeşlerimizdir. Ee, o hattan fetvalar e, sorulabilir. E, konuşulan, verilen fetvali de amel edilebilir inşallah. Ve bizim yani dün Gece arayan İngiltere'den, adı da Muhammed idi, kardeşimizin. Orada lokantası var imiş. Ee, dünyanın her yerinden, tabi Lale Gül Efem dinleniyor, sohbetler dinleniyor. Ee, çok büyük bir itikat, hulus, yani samimiyet, muhabbet ve sevgi gördüm. Her taraftan her dakika haberler geliyor burada ayda bir olsun en azından şimdi Ahmet Neşevi Derneği'nde buluşulabiliyor. İnşallah 23 Ocak Mevlid-i Şerif kandili münasebetiyle saat 8'de sohbet olacak inşallah. Ondan sonra Sakalı Şerif ziyareti olacak. Mevlid ayımız e, girmek üzeredir. Allah'ım mübarek eylesin. Hayırlara vesile eylesin. E, 23 Ocak'ta biz yine karşı karşıya gelebiliyoruz. E, Sübbelamucu.tv'den de seyredilebiliyor, görüntüyü gelemeyenler de seyredebiliyor. Bu büyük bir berekettir Ama uzaktakiler teselli vesilesi arıyorlar. Biz diyor arkadaşlarla toplaşıyoruz. İşte ne zaman e, sohbet başlayınca diyor, demek internetten takip ediyorlar. Hemen e, sanki sohbet değilmişiz gibi de ayağa kalkıyoruz. Saygı gösteriyoruz falan. Yani itikat meselesi. Dedim böyle yapmaya bir lüzum yoktur. Ama biz hasretiz diyor. Efendim, sohbetlerle hidayet bulduk diyor. Dinimizi, imanımızı buradan öğrendik diyor. Yani bunun gibi on binlerce belki de daha fazla insanlar var. Onun için birbirini haberdar etmek lazım. Şu saatte sohbet başladı, sohbet var demek lazım. Her kelimede hidayet var. E, Hangi ayettin, hangi hadisin seni hidayete erdireceği, hangi günahtan kurtaracağı, hangi amele teşvik edeceği bilemezsin. Onun için bütün sohbetleri dinlemek lazım, kaçırmamak lazım. Efendim, bu vesileyle tabii aşırı bir e, sevgiyi biraz tabii aşı, aşırı gidiyorlar. Yani ben dedim, ben öyle sevilecek, bu kadar aşırı bir sevilecek bir durumda değilim. Ama Allah için sevilecek bir konumdayım. Çünkü e, Müslüman Müslümanı Allah için sever. E bir de ona ayet okuyorsa, hadis okuyorsa daha çok sever Allah için. Çünkü fayda görüyor. E, dünya için, dünya faydası görene, faydasını verene ne kadar e, sevgi ve efendim samimiyet beslersin. Birisi aç kaldı, sana ekmek verdi. Birisi sana yemek verdi. Birisi soğuktan donacaktın elbise verdi birisi sokakta kalmıştı ev, evini aldı e şimdi mesela işte muhacirler geliyor Allah onlara yardım etsin bir an evvel Suriye'deki afatı durdursun Rabbim ve Müslüman alimler kardeşlerimiz çoluk çocuk hepsi muhacir çıktılar Rabbim selametle vatanlarına döndürsün amin de onlara iyilik edenler var tabi burada ensar gibi onları barındıranlar var. bu iyilikler unutulmaz yani İnsan, el insan, beybül ihsan, insan ihsanın kulcağızıdır. Yani ne demek? İyiliğe kul köle olur. İnsan iyilik gördüğü şey. Ya köpek bile affedersiniz yani. E, yalını hangi kapıdan yiyorsa o kapıyı bekliyor yani. Gidip de karşı kapıyı beklemiyor ki. Bana burası yemek veriliyor. diyor. O kapıda duruyor. Karşı komşunun kapısıyla ilgilenmiyor. Bir köpekte bile böyle bir ne var? Vefa var ya. Yani. Sadakat var, samimiyet var. E şimdi sana yal veren, yemek veren, elbise veren, para veren insana nasıl bağlamıyorsun, seviyorsun, vefa gösteriyorsun? E peki sana din veren, iman veren, ayet okuyan, hadis okuyan bu yemek, içmek, elbise, ev, konak, barınak, sığınak bunlar birkaç günlük dünya hayatıdır. Ama yine de çok faydalıdır tabii ki insan ortada kaldı mı? Ne yapar? Kendisine el, el uzatanı ne kadar sever yani, değil mi? E peki ya sonsuz ahiret, ebedi hayat bu neye bağlı? Bu okuduğumuz hadislere bağlı. Şimdi dersimiz var. İnşallah 54 farzdan başladık, başlıyoruz şimdi. E, derslerimize. 45. farza gelmişiz. Arkadaşlar e, takip edenler öyle haber ettiler. 45. farzdan bugün ders yapacağız. Şimdi bak bir farz öğreneceğiz. Bu arada ne kadar hadisler okuyacağız? Alimlerin sözlerinden, beyanlarından, velilerin sözlerinden nakiller yapacağız. Bu bir hidayettir bu bir. E kalplere rahmettir, şifadır. E sen şimdi bedenine e, efendim fayda veren e, zahirinle alakalı olan bir iyilikte nasıl bir insanı seneler sonra bile hatırlıyorsun, ediyorsun, dua diyorsun veya görünce hürmet ediyorsun değil mi? E, Allah için sana bir ayet okuyan, hadis okuyan sana ebedi ahiret saadeti temin eden, sana cennet kapısının anahtarını veren, e alimler ulema Allah için sevilmeye en çok layık olanlar değil midir? İki günlük dünya nerede? Ebedi hayat, ahiret nerede? Ona bakarsan, annen baban seni büyüttüğü, beslediği, yetiştirdiği hayat kaç günlük? Ama alimlerin seni yönlendirdiği ve yetiştirdiği ve kazandırdığı cennet ne kadar? Sonsuz ve Ahiret çok hayırlıdır. sonsuzdur ve daimdir. Hal böyleyken biz tabii ki alimleri severiz, sevmeliyiz. Tabii ahiret alimlerini, elisinde alimlerini, dünyaya meyledtmeyenleri, taviz vermeyenleri, el sünnetten kıl kadar ayrılmayanlar bunlara dikkat edeceğiz. Herkes adam kaderi inkar ediyor. Ee, şimdi Avustralya'dan, Mauritius'tan bir yerlerde Davet etmişler onu. işte konferans, konuşmacı bilmem ne. Yani bunlara dikkat etmesi lazım. Teşkilatların İslami teşkilatlar, dernekler efendim siyasi olur, gayri siyasi olur fark etmez. Dinin siyasisi olmaz ki yahu. Dinimiz birdir. Kaderi inkar eden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakaret eden, e, Şia'ya etmiş efendim Ehli Beyt mezhebi uydurmuş bir adamı e, şimdi konferansa davet etmişler de. Efendim bana diyorlar ki böyle böyle. E ben ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Bu biz bu kadar uyardık, uyandırdık. Bunlar için çile çekiyoruz. Bak bedel ödüyoruz. Hala ödediğimiz bedeller devam ediyor. Durumumuz e, hala da rahat değil. Ama millet uyansın. Her alimin sohbeti dinlenmez. Her alim efendim'in e, kitabı okunmaz. Her alimin peşine gidilmez. Ehl-i sünnet alim olacak. Ehl-i sünnet bir alim. Allah için sana ayet okusa, hadis okusa, sana hizmet etse, Buna ne yapmak lazım? Ee, hakikaten değer vermek lazım. Bu değeri hak eder. He ben onlardan mıyım? Ben onlardan demiyorum kendimi. Ama sevgiye baktığım zaman insanların sevgisinin bu yönde olduğunu yani Allah için olduğunu anlıyorum. Çünkü başka bir şey için benim neymiş sevsinler, nereyimi sevsin yani. Uzaktakiler daha bir kıymet biliyor. O hasret, o şey e, uzaklık onlara daha bir ...zevk veriyor, tat veriyor. Onlara bakıyorsun, onların telefonlarına, onların mektuplarına, ben tabii hapishanede aldığım mektuplara bakarak. Bunu anlıyorum. Yakın olanlar, biraz nasıl o zaman her zaman gideriz, her zaman dinleriz. Bugün dinlemesek, yarın dinleriz. Biraz gevşeklik ediyorlar. Ama ahiret, cennet ya da cehennem, takunyamızın kayışından daha yakın vaziyette önümüzde duruyor... On üçün ibret almak lazım, ölenleri düşünmek lazım. E bugün ölçek dünyada hiç irtibatımız kalmayacağını, dünyadan bizle hiçbir şey gelmeyeceğini, ahirette bize ne getirdin sorulacağını. Değil mi? Ne getirdin sorarlar adama ya. Herkes konuşturmazlar orada. Bir nene vardı sen. Öyle Allah'ın dostlarından bir nene var. O nene konuştu. Herkese öyle izin verirler mi? Kabre indiğinde. Melekler geldiğinde ne getirdin diye sual ettiklerinde saliha bir nene. Ne dedi? Ya dünyada ben fakirdim dedi. Muhtaç idim. Her nereye gidersem ne istiyorsun? Ne istersin? Sorardılar. Şimdi ekramul ekramin yani keremlilerin en kerimi, en cömert olan Allah'ın kapısına geldim. Ahirete geldim. Bana da soruyorsunuz ki ne getirdin? Ben gibi ne getireceğim dedi ya. Sorsanıza ne istersin. Vay ya. Meleklere böyle laf diyebilir misin sen ya? Yersin topuz otursun aşağı. Ama o ne ne demek? Allah'ın indinde Değerliydi, kıymetliydi. Meleklere de böyle bir cevap verdiği rivayet ediliyor. Melekler de ona tabii Mevla'dan işaret beklerler. E, Mevla ben makbul kullarımdandır buyurdu anda. Şu hali deşmezler ve ince gitmezler yani. Ama sen, ben öyle miyiz ya? Bize sorarlar ya, ne getirdin dedikleri zaman öyle, efendim, nenenin dediğini naklederek falan kendimizi kurtaramayız biz şimdi. O kendi hatırıyla, ibadetiyle, ameliyle, niyetiyle kazanmış. Ya biz ne haldeyiz? Durumumuz nedir? Niyetimiz nedir? Bu niyet çok önemli bir mesele. Niye yaşıyoruz ya biz? Biz niye yaşıyoruz ya? Rabbimize kulluk için, ibadet için وَمَا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَاَلِنْسَ اِلّٰى الْيَعْبُدُونَ İnsanları cinler ancak bana kulluk etsinler için yarattım. E ne kadar kulluk yapıyoruz? E insanların çevremizde kulluk yapabilmesi için, ebedi cehennemden kurtulması için ne emek sarf ediyoruz biz? Ne fedakarlık yaptık bugüne kadar ya? İnsan 24 saat hep kendi için yaşar mı bu? Bu ümmet için ne yaptın? Bu kadar insanların hidayet için ne yaptın? Bırak çoluk çocuğuna ne öğrettin yani bunlara? Adama sorarlar. Ne getirdin bu demek? yediğin içtiğin hepsi gider fani bir şeyler bunlar. Dünyanın bekası yok. Ahiret kalıcı. Onun için ben niye yaşıyorum ya? Bunu insan bir kendine sorması lazım. Etrafımızda bu kadar namaz kılmayan insan var. Bunlara bu namazı aşlamadan, ehli sünnet itikadından uzak bu kadar insan var. Bunlar bu itikad, bozuk itikad üzere ahirete gitseler yanacak bunlar, çılası mı? İmanını kurtaramazsa ebedi yanacak yani bunlar merhamet etmek lazım, acımak lazım, bu sohbetlere davet etmek lazım, lalegül efendi frekansları vermek lazım. Ya bu vazife bu, vazife. Bu emri bil maruf, bu iyiliği emretmek, bu farz bu. Sohbetimi dinlese, ben ne kazanıyorum yani ben bunu? Paramı alıyorum sizden ya. Ama siz kazanacaksınız kardeşim. Bak adam diyor, sohbetleri dinledim, şimdi Londra'nın ortasında şal var, cübbe, sakal, sarık geziyorum diyor ya adam ya. Bir adam birden hidayet buluyor kardeşim. 25 yaşında delikanlı bu. Londra gibi yerde. Buradan giden Hacı Hoca Londra'da kalsa biraz sapıtır ya. Adam orada yolunu bulmuş. Neden? Sohbeti bulmuş. Adresi bulmuş. Hidayet kanalını bulmuş. Sohbetler. E sen şimdi bu adamı, efendim kim bu sohbeti öğretse... Aynı ona ortak olur kazalı. Adam içkiyi bıraksa, kumarı bıraksa, namaza başlasa, hanımını kapatsa, kızını kapatsa, erkeklerle çalıştırmasa. Neler neler neler? Tüm bunlar sohbetlerle kaimdir ve daimdir. Onun için herkes seferber olsun. 23 Ocak'ta zaten Muhammed Mustafa'nın salaması. Parçası sakalı şerif, mevlid-i şerif okunacak, sakalı şerif ziyaret edilecek. Onu sorma sen o. Böyle bir gece nerede bir daha? Kadir gecesinden eftaldir mevlid gecesi. Onda erkekler gelsin. Kapıda da kalsan gel ya. Kapıda da kalsan gel. Millet bir şarkıcıya, bir türkücüye, bir bilmem ne gidiyorlar. Kapılarda bekliyorlar ya. Maça girmek için. Kaç saat kapıda bekliyor adam donuyor. Ne var bir saat kapıda dusan ya? Nedir ya? Allah için, peygamber hatırı için sallallahu teala. Aleyhi ve sellem, mevlidi doğmuş, bize şeref vermiş, alemlere rahmet gelmiş, bizi müslüman etmiş, bizi cennete aday etmiş. Biz onun hatırı için, sakalı şerfin ziyaret için biraz bekleriz. Ne var? Ama kadınlar tabii yer yok tabii inşallah ileride geliş yerler olur, yine külliyeler olur inşallah. Geri alırız inşallah başka yerler yaparız. Yani Allah'tan hükümet kesilmez. Ama şimdi elimizde olduğu kadar Mevla şuna bakar. Elinden geleni yapıyor musun? Buna bakar. Yapıyorsan önünü açar. Yok efendim şöyle olsun da böyle olsun da şart şut koşmakla olmaz. Beklemekle yol alınmaz, yol yürümekle biter. Şu anda biz bu kadar sohbet yapıyoruz. Buna devam edeceğiz. İnşallah efendim niyetlerimizi halis kılacağız. Allah rızasını iş yapacağız. Konuşurken Allah rızasına niyet edeceğiz. Susarsak niye susuyorsun burada? E konuştursan burada dedikodu var. Gıybet olur, günah girerim konuşmuyorsun. Ha bak niye konuşmuyorsun? Bu da niyet. Adam dur, oturmuş. Hindi gibi düşünüyor ya. Oturmuş. E, buna sebep olur mu? Olmaz. Ama ben Tefekkür edeyim, e, konuşup da meşgul etmeyeyim milleti, Efendim mevzu açmayayım, kıybete dedikoduya fırsat vermeyeyim mecliste, sessiz durayım, evet değil mi? E, Sükut durmak, sessiz kalmak ibadet sayılıyor ama ne zaman tefekkürle olursa Allah hakkında düşünür, ayetlerden düşünür, bu millete nasıl faydalı olurum, millete nasıl idaet vesilesi olurum? Ha böyle susarsan bu da ibadet. İşte her şeyde niyet niyet niyet. Evvela. Ee, önümüzde Mevlid ayı var. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem geliş gayesi var. İnne ma bu'iistu li ucemme'e makarim'l-ahlak. İyi ahlakı, güzel huyları tamamlamak için gönderildim. Ben ancak bunun için gönderildim. İşte bu İslami ahlaktır. İslami ahlakın dışındaki ahlak rezalettir mi, felakettir? Buna ahlak denir mi ya? Efendim, kadın kürek gibi uzatmış elini adama tokalaşmak için Adam da tabi elini vermiyor. Aa ne kaba adam, ne ahlaksız adam. Niye kadını mahcup etti? Kadın rezil oldu, eli kaldı havada. E şimdi bu ahlak değil ki. Yani bir yabancı erkek, yabancı kadın nikahsız, el ele tutuşması bu ahlak değil ki. Yani İslam'ın önerdiği bir fazilet, bir erdem değil ki bu. Bu masiyet günahtır. E günahsa bu ahlak olmaz. Onun için ahlakı Resulullah'tan öğreneceğiz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve inneke le ala Ben en büyük ahlak üzere. Habibim muhakkak, yemin olsun, şüphesiz ki sen elbette en büyük ahlak üzeresin. E yaratan Allah ona en büyük ahlakı vermiş, Kur'an böyle derken. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inni la usafihun nisa, ben kadınlarla tokalaşmam. Yani musafaha derken şimdi tokalaşmak diyorsunuz. Ben kadınların elini tutmam buyuruyorken, e şimdi o bunu millete öğretmeye gelmiş helalı, haramı, kiminle oturabilirsin, kiminle halvet olabilirsin, kiminle olamazsın, kimsenin yanında iç kıyafetiyle durabilir, annendir, teyzendir, kızındır, yani iç kıyafeti dediğim e, normal elbiseleri. E, kim efendim yanında duramazsa illa çarşafıyla dış kıyafeti giymesi gerekiyor mesela, e, bunlara bahlak. Nizam, düzen, İslam, Kur'an, sünnet, edep, onun doğduğu ay bunları getirdi bize. E şimdi bunu yaymak, bunu yaymanın da yolu tebliğ ulaştırmak ve duyurmak. Bizim sohbetlerde bir, konu, bir sohbette kaç konu geçer ya? Yani? Bunu dinleyen inşallah iddet nesili olur. Siz onun için e, bakın bu sohbet geçen hafta ilan ettim. Günde beş kere, günde beş kere bizim sohbetsin. Diğer hocalar hariç, günde beş kere sohbet var. Sırf bizim sohbet. Tekrar ediliyor. Edilsin, Birinde de dinleyemezsen, öbüründe dinlersin mesela. O arkadaş da onu sordu yani. Dedi cemaat oluyor sizin e, sohbet saatinizde. Ben şimdi cemaate mi gideyim sohbetimi izleyeyim dedi bana. Ben de dedim ki sohbetin tekrarı var mıdır? Yani o anda cemaatı kaçırmacık Cemaat kaçar. Bir daha cemaat bulamaz. Sohbetin tekrarı var dedi internetten sohbeti tekrar dinleyebiliyorum. Ha madem o zaman te, sohbeti tekrar dinleyebiliyorsan Cemaatle namazı kaçırma dedim. Cemaat çok önemli fazileti var. Cemaatle kıl. sonra sohbeti tekrarını dinle. Madem saati çatıştı cemaatle dedim ona mesela. Evet. Amma ve sohbetin tekrarı olmasa mesela. Yani o sohbeti dinleyemezse bir daha ulaşamıyorsa mesela. O zaman ne dedim ona? Dedim ki sohbeti dinle. Neden? Çünkü ilim amelden eftaldir çünkü itikadını düzeltmek amelden eftaldir sen bir sohbette bir hidayet bulursan bir yanlışını düzeltirsen itikadında bir noksanlığı tasfihe edersen bir haramı günah öğrenip kaçarsan e, cemaatle kırmaktan eftal olur ama maden ki bu işin işte sohbetin tekrarlarının faydasını anlatıyorum radyo beş kere mesela günde tekrar neden o saatlerden birinde dinlemezsen öbüründe dinlersin birbirini böyle teşvik etmek, saatlerini öğretmek uydu frekansı meselesi. Yani dünyanın her yerinde bu sohbet şimdi dinlenebiliyor. Bu uydu frekansı da böyle bir şey yani. Bu da bir nimet. Ama millet tembel ya. Bizim bura çekmiyor. Ya Allah Allah. Uydudan bütün dünya çekiyor. Adam Amerika'dan, İngiltere'den arıyor. Sen İzmit'ten diyorsun ki çekmiyor. Ben mübarekadan çekmiyorsa uydu çekiyor. Ayarlat birine. Ben anlamıyorum. Ben... Yaşlıyım. Şimdi. Ben de öyleyim. Mesaj bile atmak bilmem. Anlamıyorum. E anlamıyorsan bu kadar genç var çocuk var, çoluk var evimizde. Dersin evladım şu frekansı Lale Gül'ün sitesine gir. Oradan şu frekansı öğren. Oradan bunu kur. Bir kere kurduğun zaman e, devamlı sohbet kanalı açık olur yani. İnsan ebedi ahireti için bu ilimlere ulaşmak için, bu kadar ayet, hadis duymak için ya bu, bir, bir, ufacık bir hareket etmez mi ya? Bu ne tembellik bu ne üşengeçlik ya. Dizilerle, filmlerle, haberler, reklamlar, ömür geçti bitti ya o kabre gidiyoruz. Her gün bu kadar cenaze var ya. Bir günde bize gelecek gidiyor ya. Aman aman aman. İlim, amel, ihlas. Din-i İslam'ın erkanı üçtür. Ne demek erkan? Rükünler yani direkler, temeller. Sacaya, saç, üç sacaya. Üç sacayanın bir olmadığı vakitte sofra devrilir. 3 mana parazetleri mektubatı. Bir ilimdir, bir amel, bir ihlastır. İlim, hocalardan dinlemekle, kitap okumakla tahsil edilir. Amel öğrendiğin tatbik edilmektir. O da kendi kendine edilir, edilebilir. İhlas yaptığını sırf Allah için yapmak, niyeti düzgün yapmak. Başka bir övmez, garaz görsünler, detsinler, beğensinler, işitsinler gibi ihlası zedeleyecek düşüncelerden kalbi arındırmaktır. Bunun için tasavvuf şarttır, tarikat şarttır, hakikat şarttır, marifet şarttır. Yani ihlas, mürşitsiz olmaz desek, doğru demiş oluruz. Bakıyoruz da birçok ilim adamı sapıtıyor. Ameli düzgün gördüğün adam sabah kadar teheccüs kılıyor, bakanı sapıtıyor. Bu mürşitsiz meselesi de Büyük sıkıntı doğuruyor ve ortalıkta da bakıyoruz da mürşide intisaplı hocalardan pek el sünnetten çıkana rastlamadık. Fakat mürşitsiz adamların hele de mürşide lüzum yok diyenlerin çoğunun el sünnet itikadından da sabıttığını gözümüzle görüyoruz. Onun için saç ayağının bir olmadan bu sofra durmaz bu din sofrasıdır. Allah sofrasıdır celle celalühu. İlim, amel, ihlas. Şimdi bu sohbetler bunun neresi? Bu ilim ayağı. Burası ilim ayağında işimiz. Öğreneceğiz, sonra öğrendiğimizi tatbik edeceğiz. Ama her daim niyetlerimizi halis edeceğiz. Allah'tan gayrı bir derdimiz olmayacak. Böyle desem beğenilir mi? Böyle demesem kızarlar mı? Severler mi? Bırak Allah yolunda celledi. dinin yayılması için hakkı söylerken tenkitten korkmayacağız. Kimle demiş aldırmayacağız. Başımıza ne gelmiş buna sabredeceğiz. Allah Teala şöyle değil amel edenlerden eylesin. Kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Yani bir imtihan gelirse ağır herkesin dayanacağı var, dayanamayacağı var. Allah Teala dayanamayacağımız imtihanlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi gelelim. Evvela teşvik ediyorum sizi. Bu teşvikleri devamlı yapmak lazım. Bizim millet çok tembelleşti. Hiç. E ben Lali Gül Efebi kurdum arabaya. Arabaya bindiğim zaman da açıyorum. Ne varsa ne rast gelirse. Yahu tamam da kardeşim sohbetin saatleri var. Adam şimdi inşallah ileride devamlı sohbet de veririz. Yani sohbet kanalı da kurarsın. Güçlenirsek e bir de sohbet kanalı buna artı ilave edilir. Orası 24 saat sohbet verir. Yani şu anda tabi bu imkanlarımız yok. Arkadaşlar elektriğini, suyunu, şuyunu, buyunu maaşlarını vermek için canları çıkıyor. Yani reklamda almak zorundalar. Ama şerahsızlık yapmazlar. Kadın sesi koyulmuyor. Efendim e, İslam'a uymayan şey koyulmuyor. Keşke muhtaç olmasak reklam şimdi de ama e, oluyoruz. Yani biz o kadar güçlü adamlarımız yok. Sırf sohbet keşke konuşsa falan. Ama ve lakin sohbetin saatini insan bilmesi lazım. Arabaya bindiğim zaman denk gelirse böyle olmaz bu din işi ya denk gelirse. İyi e o zaman cennete de girersin. Dep gelirse denk gelmezse yürü cehenneme mi diyeceksin kardeşim yapma böyle. Laubali hareketler yapma. Tamam arabada rast gelirse dinle zaten. Ama bir de sohbetin saati var. Beş kere sohbetin bir tanesini insan özellikle takip etmez mi ya? Bu saatte bir saatini kur alarmını kur. Telefonlarınızda alarm var. Sohbet saati bu. Bundan herkes kendine uygun olan saati seçer. Arkadaşların beş kere tekrarında bu faydalar var. E birinden biri sana uyar öbürüne uymaz, öbürüne uyan sana uymaz. O zaman e sen Allah diyebilir misin ki ben ilimden mahrum oldum, ben dinleyemedim sohbeti. İşim vardı. Ne işim vardı kardeşim? Keşen 12'sinde de ne işim var? Kaç saat sohbet var? Bu ilim tarafı. İlim olmadan amel olmaz. Ya, amel olmadan ihlas mümkün değildir. Bir şey yap adam arada olsa olsan olur. Olmasa ne olur. Allah kulluk etmiyor ki nasıl ihlas olur? Allah kulluğun yolu öğrenmekten geçer. Onun için siz mutlaka sohbetleri terk etmeyin, ilimsiz kalmayın. Yani nefessiz kalmaktan beterdir. Sohbetsiz kalmak nefessiz kalmaktan beter. Tehlikeli. İnsan helak olur. Bir sapık çıkar, bir eli sünnet düşmanı çıkar. Bir yalan yanlış bir şeyler uydurur, bir şeyler konuşur helak olursun, zehirlenirsin. Onun için mutlaka tedavi lazım. Efendim, el-sünnet alimleri sohbetine tezkiye lazım. Temizlenmek lazım. Efendim, nefsi tezkiye, kalbi tasfiye, nefsi temizlemek, kalbi arındırmak, tahliye de deniyor buna. Boşaltmak, yani kötü inançlardan, kötü fikirlerden, kötü düşüncelerden arındırmak. Tasavvufta da çok tabirleri var. Hep bunlar Kur'an-ı Kerim'den alınma yani. Tasavvuf, Evliya Allah, kendi kafalarından bir şey uydurmadılar Kur'an-ı Kerim söylüyor. Sa'du billah. قَدْ اَفْلَحَ tezekka. Tertemiz olan felaha kavuştu. Bak tezekki, tertemiz. E ne demek tertemiz? Sabunla, şartla, şurtla, kaç kese yıkandın. Ha, i̇tikadın bozuk. Kalp bozuk. Kalpte kötü bir inanç var. Kalpte şirk var. Tezekki olmadı, felah ümeser olmaz. Kim kurtuldu diyor? Ben tezek ya. Kötü inançlardan temizlenen, pisliklerden, necasetlerden temizlenen değil mi? Abdest alan, gusleden. Evvela nedir? Kalbin arınması. İstediğin kadar guslet, kalpte bozuk inanç var. Namaz kabul olmaz. Ve zekara Rabb'i önce temizlenecek, sonra Rabbinin adını zikredecek, fa ...namaza duracağı, iftita tekbiri... ...Allah-u Ekber, allah Ekber... ...neden sonra? Kalp kötü inançlardan temizlendikten sonra... ...kötü niyetlerden arındıktan sonra... ...bozuk kalp, fitne, fesat, çifit çarşısı kalp... ...bu kalp ne Allah'ın huzuruna durulur mu ya? ...bak işte, siz dünyayı tercih ediyorsunuz... ...kalbinizi temizlemiyorsunuz... ...niyetinizi düzeltmiyorsunuz... E ...varsa dünya yoksa dünya diyorsunuz... ...inançlarınıza efendim... E, Riyat etmiyorsunuz, tasi etmiyorsunuz, gözden geçirmiyorsunuz. Benim bu inancım doğru mu diye hiç önem bile vermiyorsunuz. Mevla, sitem ediyor. Başka at kelimesinde, vadefle <gülüyor> hamenzek kaha, Nefsini temizleyen neyle? Ehli sünnet ve cemaat mezebinin ayet ve hadislerden anladığı, çıkarttığı, e, nizamladığı, düzenlediği itikada göre temizleyen ondan sonra da amele göre tabi ki abdesti, kuşkü, namazı, taareti setra üretti, temiz elbise giyinmesi vesaire temizleyen nefsini felaha <gülüyor> erdi nefsini günah patağına gizleyen, gömen batıran muhakkak husrana uğradı, iki cihanda zarar etti, iki tarafı da kaybetti, Burada zaten kaybolmak üzere yani, ölen iki kayboluyor. Kimisinin ölmeden de kayboluyor adam, felç oluyor, hasta oluyor, yatalak. Yaşasa da seninle de sürünüyor yani. Hiçbir zevki kalmaz. E dünya zaten bitiyor. Ahirette kaybettin, ne olacak? Onun için Rabbimizin rızasını aramak, neden razı, neden razı değil. Şöyle konuşsam razı olur mu? Efendim, şunu giysem razı olur mu, olmaz mı? Şuraya gitsem razı ol olmaz mı? Hesaba bak ya. Müslüman hesaplı yaşayandır. Bu hesabı yapmayan ormandaki çakal gibi affedersiniz. Efendim ne yemiş, ne içmiş, kimle yatmış kalkmış hiç düşünmez. Ya hayvandır yani mesul değil, mükellef değil, kitap inmemiş, vahiy gelmemiş. Ama bize vahiy gelmiş, kitap inmiş bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. koda peygamberler gönderilmiş. Hep bize dinimizi öğretmek, yaratanımızı tanıtmak, kulluk vazifelerimizi ifaya teşvik etmek ve bizi iki cihan zararlarında kurtarmak için gelmiş, gönderilmiş. Kıymet bilmek lafla olmaz. Elhamdülillah demek sadece dilin zikridir, dilin şükrüdür. Bütün uzuvlarımızla, İslam'ın tamamına, dahil olarak, teslim olarak, boyun eğerek, yorumsuz, itirazsız, hangi asıldayız falan demeden, bütün asırlar Allah'ın, bütün kullar Allah'ın, bütün mülkler Allah'ın, Celle Celaluhu diyerek, Rabbimizi razı edecek işlere yarışalım, müsabakaya girişelim, birbirimizi geçercesine teşvikçi olalım, kötülüklere karşı da kilit olalım inşallah. Şimdi dersimizi başlayalım. 45. farz neymiş bakalım? 54 farzdan Hasani Basri Hazretleri bu 54 farzı ee, cem eyledi. Ayetlerden ve hadislerden mübarek bunu takrîc eyledi. Her gece ve gündüz insanın üzerinde 54 farz var. Her gece ve gündüz, görüyor musun? Bu kadar gece ve gündüz geldi geçiyor. Şimdi gündüz bitti bak, şimdi gece geldi. Bu gündüz de vardı bu farzlar, şimdi gece geldi bu gece de var bu farzlar. E biz bunun neresindeyiz arkadaşlar? Amel etmek gereklidir. Amel etmeyen asilerden olur buyurmuyor. Hasan-ı Basri Hazretleri, büyük veli, büyük alim, allame, sahabeden sonra gelen en hayırlı tabakadan Allah'a isyan etmiş olur, karşı gelmiş olur. Her gece ve gündüz 54 farz. Bunlar neymiş diye sırayla bu dersleri toplayacağız inşallah. Ee, buraya kadar geldiğimize göre bir araya da getirilebilir. 45. farz neymiş? Bütün günahlardan kalbi temizleme. Bak şimdi. Eli temizlemek ayrı bir şey. Elle günah işlememek, dille günah işlememek, gözle günah işlememek kulakla günah işlememek, burunla günah işlememek ayakla günah işlememek e şimdi bunların hepsi var ama bu değişik bir şey neymiş bu kalbi temizlemek kalbin günahları neler bunlar da tabi özel bir ders ister ee, İmam Gazali Hazretleri e, İhyaülü Middinde diğer alimler beyan ettiler kalbin nesi var afetleri var. Aslında o dersi de haftaya hazırlayabilirsem de kalbin afetleri bölümünü bulabilsek de belki onu buna ilave ederiz yani. E, nasip olsa inşallah. Kalbi günahlardan temizleme. Kalbi günahlardan ne demek? Günahları düşünmekten demek. İşte içki içme isteğinden, zina etme isteğinden, faiz yeme isteğinden, yalan konuşma isteğinden, kalp bütün ee, amellerin, fiillerin menbaıdır, kaynağıdır. iradenin menşeidir. Yani kalpte başlıyor ee, hani ne diyorlar şimdi bir laf var beyinde biter hani. Her şey beyinde biter. Hani bunun şimdi e, tabi onlar e, ilmi konuşmuyorlar halkın ağzında bazı laflar dolanıyor. Kalp insanın tamamının temsilcisidir. İnne fil cesedile muzgaten şüphesi kalp, cesette bedende bir et parçası var, yumruk kadar bir şey. İdâ salih sâlehal cesedi kuruluyor. O düzelince bütün beden düzelir. Ve idâ fesedet fesedet cesedi kuruluyor. O bozulunca bütün beden bozulur. E şimdi bu ne demek? Beyin mi kaldı, Dima mı kaldı? Yani kalp işte. Hadis-i Şerif kalbi öne çıkarıyor. Elâ ve kalp, o kalptir. Bu kalbin günahlardan arınması ne demek? Bütün uzuvların günahlardan uzak durması demek. Çünkü kalpte bunun altyapısı yoksa, kalpte bu meyil ve istek yoksa bedenin diğer uzuvlarında tezahür etmez. Çünkü içinde ne varsa dışına uğurur kaidesine göre e, bu bellidir. Bu hususta iki ayet-i kerime getirmiş alimlerimiz delil getirmiş Estağfirullah innallah la yuhibbu men kâne havvânen ethima. Şüphesiz ki Allah çok hain ve aşırı günahkar kulunu sevmez. Çok hain. Bu hainlik nedir? Ve çok günahkar. Bu hainlik, yani bu ayeti buraya delil getirmesinden anlaşılıyor ki kalbin hıyanetidir. Kalbin hainliğidir. Kalbin hainliği bedeninde hainliğine sebep olur. Kalpte ne var? Kötü niyet. Kötü düşünce. Haset, kıskançlık, e, Rakabet. Efendim, iftira. Yani bu adamı nasıl geçelim? Bu adamı nasıl devirelim? Bunu nasıl e, gözden düşürürüm? Bunu nasıl itibarsızlaştırırım? Ondan sonra kendimi göze girecek, başkasını mı göze sokacak? nedir derdi belli değil. Fakat kalpte ne var? Hainlik var. Allah Teala e, çok günahkar ve çok hain kulunu sevmez. Bu iş nereden başlıyor demek? Hainlik de nereden başlıyor? Kalpten başlıyor. Yani kötü düşünceyle başlıyor. Görünüşte adam sana güler yüz, tatlı değil Adam münafık, adam hain. E, i̇çinde sana karşı kötü bir niyet gizliyor. Dışından da sana güven veriyor. Sen de bu sefer ona bir sır veriyorsun veyahut evet yola gidiyorsun veyahut ticaret yapıyorsun veyahut bir işe giriyorsun, kız veriyorsun, kız alıyorsun, Ne Ama adamın kalbinde hainlik olunca ne yapıyor bu? Bir şekilde ortaya çıkıyor ve sonradan zararı aşikar oluyor. Ama iş işten geçiyor, insan ne zararlar görüyor. E, kalbinde kötü niyet taşıyanı Allah sevmez Celleşim. Bütün Allah'ın kullarına üstü zannetmek, güzel düşünmek, iyi niyet beslemek, e, kafirlerin bile idatini istemek, onların da iman etmesini dilemek. E, biz böyle olmamız lazım. Bize ne? Millet cehenneme gitse bize ne karı var ya? Evet. Çok günahkar. İnsan kalbiyle de günahkar oluyor. Ayet-i Kerime'de Amenel geride. Vekara Suresinin son sayfasında ne buyuruyor? Estağfirullah وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ آثِمُونَ قَلْبُهُ وَلَا la مُشَاهَادَ ediyor. Şahitliği gizlemeyin. Şahit oldum bir şeye. Mahkemede tanık diyorlar. Şahit. Soruyorlar. Karşı taraf senin lafınla hapse giriyor. İdam olan var ya. Hani ne derler? İki şahitten adamı idama götürürler derler. E şahitlik yapacaksın. Para alıyorsun, birinden tehditinden korkuyorsun, korkutuluyorsun, şöyledir, böyledir derken şahitliği gizlersen ne olur? Şahitliği gizlemek günahların en büyüklerindendir. Yani en büyüklerinden deyince artık o içki kumarı da aşıyor yani. Adam öldürmek falan sınıfında, büyü yapmak, iftira yapmak sınıfında en büyük günahlardan biri. Kim şahitliği gizlerse, doğru şahitliği yapmazsa, yok anama dokunur, yok babama dokunur, yok canıma dokunur, yok malıma dokunur, kendi aleyhime döner diye gizlerse, o kişinin kalbi günahkardır. Bak burası çok önemli bir ayet, bu ayet gibi bir daha yok. O kişi günahkardır demiyor, o kişinin kalbi günahkardır. İşte kalbe günah girdiği zaman, huzurlarından bir hayır bekleme, çünkü kötü niyet kaynağı oluyor. Kalp çıfıç yarsızı dediğim hani onu bunu düşünme anlamından ziyade kötü niyet besleyen bir kalp. İnsanlara karşı kötülük düşünen, kandırmak, aldatmak, yalan demek efendim parasını almak rezil etmek, itibarsız etmek bu gibi niyetleri kalbinde tutarsa kalbi günahkar olun. Kalbi günahkar olunca da Artık o kalbin temizlenmesi bayağı bir müşkil hale geliyor. Diğer günahlardan tevbe kolay olsa da kalbin günahından, kalpteki kötü niyetten ve hainlikten kalbi arındırmak zor oluyor. Bunun yolu ancak zikir, Allah'ın zikriyle devam, işte istiğfara devam, işte yalvarmak en mühim mesele nedir biliyor musunuz kardeşler? İnsan yanlışını bilmesi. Yani bir adamın kalbi Kötü niyet beslediğinde o adam bundan haberdar olması, bunun farkında olması. Ben kötü bir niyet besliyorum. Kötü niyetler ve maksatlar taşıyorum. Bunu anlasa yine ağlayıp sızlaması ve tevbe etmesi ve dönmesi kolay olur. Ama adam bu adam da hak ediyor diyor. Bak millete kötülük veriyor. Bu millet hak ediyor. ya, bu millet hak ediyor diye düşünürsen bu sefer kötü niyetini meşru görürsün. Meşru görünce de tevbe, el hüzum hissetmezsin. Ya niye tevbe edeyim ki ya? Ben bunu efendim bunlar hak ettiği için yapıyorum. Olmaz. Hep Allah'ın kulları bu millet ya. Bu halk Allah'ın kulları İçinde amirinde, memurunda. Biz iyi niyetli olalım. Zarar ediyor gibi görünebiliriz. Sonunda uzun vadede mutlaka akar ederiz. Ben bütün Müslümanların iyiliğini isteyen bir adamım. Kimseyle şahsi ve nefsi hadavet ve kin ve nefret beslemem. El-i sünnet itikadına muhalif şeyler varsa onları beyan ederim. Bu beyan ederken de şahsi hakaret ve nefsi hadavet yapmam. Bu ayrı bir şey. Bu şimdi söylediğim ayrı bir şey. Ben bir adama reddiye yaparım. Bu adam el sünnetten dışarı çıkmış çünkü kader inkar ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor derim. Ama o adamın hidayet bulmasını ister miyim? İsterim. O adam dönse ister miyim? İsterim. Ama öbür mesele kötü niyet, kötü kalpteki kötü niyet ne? Adam diyor ki bu böyle kötülüğe devam etsin ki ben de bunun aleyhine gideyim de sivrileyim, ondan temayüz edeyim, farkım çıksın, millet beni desteklesin ve böylece bir menfaat temin edeyim. Kötü niyet budur. Biz hiçbir insanın bu yola gelmesine karşı değiliz. Herkes hidayet bulsa, her gel ön safa geçse, biz en geride kalsak bunu böyle buna bile razıyız yani. Yeter ki millet eliflet olsun namaza başlasın. Ve benim düşmanım olsa, tevbe etse, hidayet bulsa ben isterim. Ha bazıları yok ya bu tevbe edemesin de böyle gebersin. Efendim imansız ölsün gelmemekle bu bize gelmez. Yani biz böyle biri değiliz. Olmamalıyız. Allah'ın kullarına karşı ihanet iyi bir şey değil ama adam yola gelmez. Eliflet dışı e, fikirler taşır o başka biz ona tabi ki hidayetine dua deriz Allah ıslah etsin deriz velakin tabi mümmete şerri varsa milleti saptırıyorsa e, insanları yoldan çıkarıyorsa o zaman da Allah şerrinden muhafaza eylesin Rabbim kuvvetini gücünü imha eylesin insanları saptıramasın diye de deriz çünkü bunlarda ne yok hainlik yok bunlarda bir kötü niyet yok bunlarda bir fitne yok ne buyuruyor Rabbimiz Diğer ayet-i kerime şuara suresinde يَوْمَ لَا malun, وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنَةَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ <سَلیم> Ahiret gününde mal fayda vermeyecek. Oğullar fayda vermeyecek. Kızlar verecek mi? Kızlar da vermeyecek. Niye oğullar dedi? Çünkü Araplar erkek çocuğuna meraptılar. Kız çocuklarını diri diri gömüyordular ya. Yani Mevla onların anladığı dilden buyuruyor ki sizin en çok bel bağladığınız işte oğullarınızla iftihar ettiğiniz malınız da oğullarınız da fayda vermeyecek. Efendim, buley hakkında ne buyuruyordu? Ma ne an malhu ve ma kese. Malı da kurtaramadı onu, kazandığı çocukları da. Dolu erkek çocukları var mesela, kurtaramaz. O gün malda erkek evlat dahi fayda veremez ancak illâ menete Allah'a bir kalbi selim. Allah'a kalbi selimle gelenin malı da yarar, çocuğu da yarar. Allah'a kalbi selim ile gelmek. Yani huzuruna çıkmak. Yani ölmek. Çünkü nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz. Temûtû lekebâtîşû yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bütün öldüğünüz gibi diriltileceksiniz diriltildiğiniz gibi de mahşere sevk edileceksiniz demek ki yaşantımızdan başlayan bir süreç selim bir kalp ile Allah'a kavuşursak ahirete öyle çıkarız o zaman her şeyimizden fayda görürüz kalp selim değilse namazından da fayda yok orucuna. kalp selim değil ne demek işte demin dediğim kötü niyetlerle zekat vermiş gösteriş Hacca gitmiş, seyahat, turizm, gösteriş. Namaz kılmış, efendim, başka niyetle Onu kandırmak, bunu aldatmakta. Kalp selim değilse, niyet bozuk demektir. Niyet bozuksa, amel fayda vermez. Kendisinde zerre kadar masiyet olmayan gönül. Buraya dikkat et. Kalbi selim neymiş? İçinde zerre kadar günah yok. Ya kalpte günah yok ne demek ya? Günah fikri yok. Ya böyle kul olur mu? Hocam peygamber miyiz yani? Herkesin günahı var. Sen de diyorsun bunu. Bak yine anlamadın ki ne dediğimi. Kalpte günah fikri yok. Ama el günaha düşer, ayak günaha düşer, göz günaha düşer, kulak günaha düşer. Uzuvlar düşer yani. Ben uzuvlara bir şey demiyoruz. Yani uzuvlardan hemen tevbe edecek, istiğfar edilecek. Kimse peygamber değil ki. Peygamber olanlar var. Rabbim şefaatlerinden aileyle. Onlar masum. Ama biz peygamber olmadığımıza göre elinde gün olmayacak. gözün hiçbir günah bakmamış olacaksın. E böyle şart koşarsan adam kalmaz memlekette. Ama kalpte zerre kadar günah yok. Bu şimdi burayı doğru anlamak lazım. Kalpte zerre kadar günah meyli yok. Yani meyli derken ne demek? Düşüncesi, tasarımı, fikri, kuruntusu yok. Kalbin temizliği bu. Günah yapmak istemiyor ya. Günah planı yapmıyor kalp. Ama işte insanız yani. Bir anda gözün aldı bir yere. Elin değdi bir yere. Kulağına bir şarkı türkü geldi. Tabii ki kasten gelmezse zaten hiç günahı yok onun da. Ondan sonra sen de biraz meylettin. Canın da ekşili istedi. Hadi biraz dinleyeyim bakayım, tutayım edeyim falan dedin falan. Ve bu tabii uzuvların günahıdır. Burada kastedilen nedir? Kalpte günah meyli yok. Selim kalp, daha tasavvufi ve daha derin manasına gelecek, Allahu Teala'dan gayrisinin bir şemmesi, rayihası, kokusu dahi olmayıp, muhabbetullah, aşkullah, Allah sevgisiyle, Rabbimizin aşkıyla dolu olmak, haysiyetiyle en büyük tehlike olan, Allahu Teala'nın gayri, yani masiva dediğimiz, düşüncelerden, gayelerden selamette kalmış ve kurtulmuş olan gönül Allah'a böyle bir kalple gidebilirsen kurtuldun. <gülüyor> Efendi Hazretlerimiz, Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimiz kalpteş Allahu Teala'dan defaat ile dinlemiştim. Artık o mübarek tebrik şerifeden de nakleder, nefahat şerifeden çok eserleri hep ezbere bilirdi. Ondan anlatırdı. Geçmiş e, zamanda bir baba bir oğul var. Baba büyük alim kitapları yutmuş. Amelde ediyor fakat mürşit bulmamış bir şeyhe Allah dostuna intisab etmemiş. Oğlu da zahiri ilimlerden nasip almış. Babası kadar alim olmamakla beraber bir tekkeye yolu düşmüş, orada bir alim bulmuş, bir, mürşi, bir mürşit bulmuş, bir şey efendiye intisap etmiş. Yani tarikat dersi almış. Derslerini yapmaya başlamış. Bu zikirlerle meşgul olurken kazanmaya başlamış. Manevi gözü açılmış tabii. Haller olmuş. Bu sefer bakmış, aa ne karlar var, ne kazançlar var. Ya, bu babam çok büyük alim ama hiç bu zevklerden tatlı tatmamış. Hani insan bir yerde bir lezzetli yemekler, meyveler bir şeyler tatsa, kendi köyünde, memleketinde olmasa, orada sevdikleri olsa, onlar da yese tatsa istemez mi işte onun gibi. Bu sefer doğal olarak ya babam bu ilimleri yuttu ama manevi zevkten, tattan yani nasipsiz kaldı. Ne olacak? Ben demiş, tabii bir de baba meselesi var yani edep lazım işte babaya da böyle terbiyeli konuşmak lazım, alttan almak lazım işte ne yapacak? Bir usulüyle babacığım falan filan. buyur ne diyorsun? İşte şöyle bir zat var, şöyle bir şey var Arif'i bilirse Allah'a birleşti. Ey Allah mübarek etsin. Bize ne bunda Ya babacığım işte buna intisap ben ettim. e ee, çok zevk aldım, feyiz aldım. Allah'a giden yolu buldum. İşte zikir yolu falan. Sen de e, buna intisap etmeyi düşünmez misin acaba? Evladım, biz ilmi yuttuk, amelimiz yerinde, ne lüzumu var? Başımıza bir de mürşit çıkaracağız, şeyh bulacağız falan. Bize bu işler gelmez yani. Sen tamam ver. Madem girdin, devam et. Bu sefer tabii çocuk ısrar edemez. Sonra bir zaman daha geçer. E, araya vakit girince... Bir daha bir rica Yok. Birkaç kere tekrar et, ettiyse de babası evladım, Kur'an var, ilim var, hadis var, biz öğrendik, biz yapıyoruz. Tamam yavrum ya sen bizi ısrar etme ya bizim. Mürsit lazım değil bana ya. Bir zaman sonra tabii bu çocuk e, seyri sülük tarikat tasavvuf yolunun manevi yolu yani kalbi tezkiye, nefsi tezkiye, kalbi tasfiye yolu bitirir. E tabi derslerin şey vardır, süreleri vardır, sayıları vardır. Şu anda da ehli olan tarikat tasavvuf erbabı bunu bilmektedir. Ve yapmaktadır ve amel etmektedir. Kimisi yoldadır, kimisi yolun başındadır, kimisi yolu bitirmiştir. Maşallah mübarek olsun bitirenlere, çok devam edenler de var. Allah kolay etsin, devam edenlere amin. Babası ağır hasta olur. Ölüm düşeyine düşer. Çocuğu da biraz gönül koymuş. İkide bir onun mürşidinin şehri kabul etmediği için üzülmüş. E, ama tabi babasının da hasta olduğunu duyunca da e, evlat baba ilişkisi mecburen ziyarete gider. Bakar ki ufuzun yatıyor. Halla ne adam? ilimleri yutmuş. Ziyarette e, koma halinde rastlar. Ama o kendisi tarikatı, tasavvufu e, tamama erdirdiği için keşfi açılmış, manevi gözü açılmış. Artık hakikatleri görmeye başlamış. Bakar ki babasının manevi durumu iyi değil yani. Son nefes çok önemli. İtibar sonadır. Sonunda imanı kurtaramama tehlikesi vardır. Ne kadar büyük alim olup da gavur ölenler var ya. Bu tehlike üzerine kalbine bir teveccüh eder. Yani manevi feyizinden, kendi mürşidinden vasıtasıyla tabi silsile yoluyla o gelen feyizden biraz babasına e, ulaştırmak ister falan. Muhaffak olamaz. O arada çünkü babasında irade yok yani. İstek yok, arzu yok. Allah'a kavuşmaya, manevi yolda ilerleme iradesi olmadığından Mevla ona bir fayda vermiyor. Bu arada bayağı bir zaman geçer. Çocuk da çok üzgün vaziyette. Allah etmesin. İman doğru sönerse şu olursa, bu olursa tabii Müslüman adam, alim adam, allame adam, namazlı, Kur'anlı yani bir şey yok. Fakat kalp temizliğine önem vermemiş ya. Yani. Bu kalp mühim mesele bu kalp. Bu arada ayrılır babası komadan. Der ki Bakar çocuğunu görür başında. Evladım ''Sen bize bu kadar mürşit lazım, evliyaullah'tan bir zata intisap lazım, e, eteğine tutmak lazım'' derdin, derdin derdin. ''Ben anlamadım, ben anlamadım.'' Ne olacak? Şimdi ahiretten heyet geldi, biliyorsunuz böyle komada bazen ayılır gider ya aynı böyle ahiretten haber verenler de olur. Sonra yeniden eski koma haline döner, bu sekeratta çok yaşanan hallerdir, hali hazırda da görülüyor. Bayılanlar, yeniden bayılanlar falan. Ölmeden evvel. Der ki, Evladım, bir heyet geldi, bizden kalbi selim istiyorlar. Bizde de o yok. Ne yapacağız? Hafızlık var, hocalık var, hepsi var. Kalbi selim istiyorlar, bizde de o yok. Ne yapacağız? Kalbi selim neydi? Allahu u Teala'dan gayri İstek, sevgi, korku Bütün endişelerden kurtulmuş kalp Bu nasıl bir şey ya Bu kolay mı bu kalbi kurtarmak Hocalıklı olacak iş mi bu Molla Cami Hazretleri ne buydu Bir adam 104 kitabı ezbere bilse Sekeratta ölüm sarhoşluklarında Ve şiddetinde Bütün bildikleri Hafızadan silinir Panik diyorsun ya panik Bir anda sıfırlar Beyin kaybeder yani ilimle ne olmaz? Zikir hali insana arız olmaz. Bildiğin sana ne yapmaz? Allah deditmez yani. Sana la ilahe illallah nasip etmez. O bilgiler nasip etmez. Peki ne nasip eder? Şu nasip eder diyor ki, eğer dilini ve kalbini devamlı Allah'ın zikrine yatkın tuttuysa ve alıştırdıysa, kalbini zikirle Mamur kıldıysa, dilini de zikirle yaş tuttuysa o zaman ölüm döşeğinde en ağır koma ve darbe hallerinde bile zikir ağza da gelir kalbe de iner. Zaten kalpte olduğu için ağza yükselir. O muvaffak olur ama bütün ilimleri yutsada dilini kalbini zikre alıştırmamışsa son nefeste o zikir ona nasip olmaz. Bak, ilim para etmedi. Dedi ki kalbi selim istiyorlar evladım o da bizde yok. Bu sefer oğlu dedi ki, baba dedi, ben bu manevi yolda dedi, nasip oldu ilerledim dedi. Bitirdim, ihlas ve samimiyetle zikrime devam ettim, bir şeyler elde ettim. Eee ben sana koca mürsidimize o zaman büyük veliye intisap teklif ettim. Sen dedin, biz halimiz, ihtiyacımız yok. Neyse, şimdi vakit kalmadı, sen gidiyorsun. Allah seni ayıldırdı biraz, sana yine iyilik etti sen madem kalbini biraz bana yönelt yani ben senin oğlunum e, talebenim sana ben mi teklif etmiştim sen benim mürşidime bile e, tevassu etmedin e, kibir yaptın, nefsaniyet gösterdin şimdi mecburen artık dar. sen şimdi bana rabıta yap hadi bakalım bana rabıta yap bana bir yönel kalbini bir boş bırak bakalım bana bir teveccüh et de bakalım yani yöneliş yap ben de Mevla'ya yalvarayım da e, Mevla'dan gelen feyizlerden sana biraz yollayayım bakalım ne olacak senin durumun. Hiç zoru görünce kibir yapar mı? Oğluna bile intisap etti. Hemen aman yavrum dedi tamam dedi sen madem zikirle abat olmuşsun dedi. Biz nefisten berbat olmuştu Bir yönelişe geçti yani rabıta üzere böyle onu ehli bilir ondan bir medet, manevi yardım, bir feyiz istedi. İstemek meselesi. Bak demin ne dedim sana? iraden olmayınca İmam-ı Rabbani olsa seni kurtaramaz yani. Çünkü sende iste yok. İstek yok. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? مَنْ fi يَكُنْ ف۪ي مَيْلِه۪ي مَنْ لَمْ يَكُنْ ف۪ي نَفْس۪ي مَيْلُ الْهُدَىٰ فَشُهُدُوا وَجَنَّب۪ي Hidayet meyli, bir adamın kalbinde olmazsa diyor, peygamberin yüzünü görse ona yaramaz. İnsanda istek ve irade olacak ya. Senin derdin ne kardeşim? Sen Allah'ı bulmak istiyor musun? Ahirette kurtulmak istiyor musun? Bir iste bakalım ya. İstersen bulacaksın ya. Tabi yerinde arayacaksın. O da ayrı da. Öküzün altında buzak aramayacaksın. Ama o ne zaman ki babasına kendi teveccüh etti fayda yok. Ama ne zaman ki babası ondan istedi mane himmet istedi. Himmet istemek bu işte. Himmet istedi. O da ona bir teveccüh etti. O evladı oh dedi bir rahat nefes aldı son nefeste ne dedi bizde hayırlı evlat sayesinde kalbi selim kazanmış vaziyette Allah'ımıza gidiyoruz gördün mü şimdi iyi bir evlat yani o çocuğunun tarikat tasavvufa çalışması bereketiyle o oğlum beni kurtardı demekse bak ilim kurtaramadı çocuğu kurtardı çocuğu niye kurtardı babası ona rabıt ettiği için yani hidayet meyli onda belirdiği için Kurtuldu. Kalbi selim. Kalbi selim ne demek? Allah'tan gayri her dertten kurtulmuş kalp. Ne yaptı o evladı ona? Kendi kalbini arındırmış ya, o arınmış kalbiyle bir teveccüh etti, bir feyiz yağdırdı, bir nur yağdırdı. Kendindeki enerjiden, şimdi siz enerji diyorsunuz. Bir şeyler haberiniz yok işte. Feyiz bilmiyorsunuz, nur bilmiyorsunuz, şu bir teveccüh bilmiyorsunuz, rabıta bilmiyorsunuz, murakabe bilmiyorsunuz. Ancak enerji, pozitif enerji, negatif enerji. Ne bu ya? Saçma saçma laflar. Bunları öğrenseniz bu konuştuklarımı ha, feyiz vererek bereket, manevi bir nur dalgasını ona yönlendirerek babasının kalbi ne oldu? Allah'tan gay her şeyden kurtuldu. Böylece kalbi selim ile gelene malı evladı fayda verir ayetinin sırrı Zahir oldu, o kişi imanını kurtarmış olduğu ilmininden de amelinin de faydasını görecek. Ama kalbi selimsiz gitseydi bir şey yaramaz. Bu işler böyle. Ben bunu 30 sene var en az. İsmaila camide o vakit ders okutuyordum. Tefsir halakalarım var. Kalabalık, 20-30 talebemiz var. Şimdi hepsi hoca oldular, hocaların hocalar. Şimdi onlar beni de beğenmiyorlar hiç. Onlar hepsi. Büyük adam oldular maşallah. Allah ilerletsin onları. Takvan sahibi. Dolu hocalar yetişti. Ben onlarda bunu anlatıyordum. Bu arada Ali Rıza Demircan geçiyor oradan. Efendi ziyarete gelmiş. Merdivenden çıktı. Ben de Uşmahan'ın arka tarafı o zaman yeni yapılmış. Terzo bunu biraz duymuş oradan geçerken. Gelmiş efendi Hazretlerinin yanına oturuyor. Ben de ders bitti Geçtim efendi Hazretlerinin yanına. Eski hat Şerif odasında o da baktı ben şikayet ediyor. Ali Zat Demircan diyor. Böyle de hurafeler anlatıyorlar. Neymiş bu kalbi selim, rabıta, mabıta? Efendi'ye berişkâldı diyor yani diyor ki bu senin taleben diyor. Böyle hurafe anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendi, Efendi Hazretleri tabii, dedi ki ne anlattın dedi. Dedim bunu anlattım. E dedi bunu ben anlatıyorum dedi. Bu dedi Reşahat-ı de var. Şu kitapta var, bu kitapta var. Evliya Allah söyle falan. Tabi bu morardı, karardı, bir şeyler etti ama Zannetti ki efendim ben orada kurafi anlatıyorum. o biz evliya Allah'a bağlıyız. Biz Allah dostlarına müntesimiz. Biz ipi bu kopuk adam değiliz ki biz. Boş adam değiliz ki biz. Başı boş adam değiliz. Başı boş adam değiliz. Ne demek? Mürşidimiz var bizim. Biz böyle duymadığımız etmediğimiz, kitapta görmediğimiz uydurma şeylerle konuşulmaz ya? Efendi Hazretlerinden duyduklarımızı naklediyoruz. Hala da aynı şeyleri naklediyoruz. Yol budur. Budur doğru, bunun gayri mehalik. Güzel Fehmet sakın sen ol mehalik. Doğru anlamasa helak olursun. Do doğru yol budur arkadaşlar. Mürşidimizin yolu Evliyaullah sadece biz Efendi Hazine'ne bağlıyız. E diğer cemaatler, şeyhleri var, mürşitleri var. Hepsine mübarek olsun. Hepsi hayırlı olsun. Ama bir kıtmir yalını kanı kapıda yerse o kapıyı hoşça beklemeli. Ne demek? Bir köpek yalını yani yemini hangi kapıdan alıyorsa o kapıyı hoşça beklemeli. Yani feizi hangi mürşidinden almışsa biz Mahmut Efendi Hazretlerinden aldık. Başkası başkasından almış olabilir. Herkese mübarek olsun. Herkes kapısına sahip olsun. Yoluna sahip olsun. Mürşidine tazimkar olsun. Diğer şeyhlere velilere, alimlere de hürmetkar olsun. Terbiyeli vaziyette. Bu ehl sünnet olmak şartıyla, sahihiyet olmak şartıyla yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sağlam bir elden ele elden ele el araları kopuk olmayacak. Şimdi sahtekar, dolu müteşeyyihler var. Müteşeyyih ne demek? Şeyh taslağı. Şeyhlik iddia ediyor. Bir tane çıkmış, bir tane var efendim kafasına kasketi geçirmiş. Kravatı da boynuna takmış. Şimdi benimle uğraşmaya başladı. Önce e, de uğraşıyor, gizli uğraşıyor içinde. Ya işte böcük var işte. Sarık takmış, cübbe giymiş, sakal uzatmış, baston kullanmış. E millet onu dinliyor. Beni niye dinlemiyor? Beni sakalım kısa diye. Benim işte kravatım var, e, şuyum var, buyum var. Beni dinlemiyor kimse, herkes onu dinliyor. Niye onu dinliyor, niye beni dinlemiyor? Meseleye bak ya. Yani. E, sen Hazreti Ömer'e iftira atarsan seni millet dinler mi ya? Millet bu cübbelinin peşinden gidiyormuş. Benim de adımı adresimi veriyor yani. E sen benim peşimden niye gitsin? Ben mürşide bağlıyım. Ben laf tutmuşum, ben Efendi Hazretleri'ni dinlemişim, o zaman millet gelir, milletin kalbi Allah'ın elinde, Allah istediği tarafa çevirir yani, sen milletin kalbini yönetemezsin ki, senin şeyhin ne irtibatın yok, kendi şeyhin seni kovmuş, bütün eskiler şahit, ondan sonra kendi kendine kalkmışsın, ben şeyh oldum dersen, ondan sonra da milleti peşine alır gidersen, bir zaman on sene, yirmi sene gitmiş, şimdi rengi meydana çıkmış, artık adam şii olmuş. E çünkü bir mürşidi olmadan, bir makama gelmeden, sana Allah'tan bir hal verilmeden, kendi kendine kalkıp bir iddialar, bir şeylere e, girişirsen, Allah seni sonunda rezil eder. Allah rezil olmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurdular. Ela inne lillâ yevâniye ve yel-gulûb Bu hadis-i şerif Ebu'inebe Hazretlerinden rivayet diye biliyorum. Rabıta kitabımda da geçiyor öyle hatırladım. Burada rabisi yazmıyor ama ebu Nebe el-Havlani olacak. Taberani'de gördüm. allah Teala'nın dünyada kapları var. Kap, kap. Allah'ın kabı ne demek? Yani Allah'ın evi. Beytullah ne demek? Allah'ın evi demek. allah Teala içine girmiş mi? Haşa. Mevla mı münezze. Ama özel feyizlerin rahmetlerini nereye yağdırıyor? Kâbe'ye yağdırıyor. Kabe ne oldu? Beytullah. Bütün camiler Allah'ın evidir ama... E bütün dünya Allah'ın mülküdür ama evi değil. Dikkat edin. Dünya Allah'ın evi diyebilir misin? Diyemezsin. Dünyaya gazap ediyor. Dünyaya buğz ediyor. E dünya melunetün. Dünya lahanetlenmiştir diyor. Ancak mescitler müstesna. E dünya lahanetlenmiştir. Ve mafya. içindekiler de melunetün.